Kaynar su dökülür pozisyonda. Evet, evet. Namazımız Her cemaatimiz. Her lokma acı lokma yani. yani bir enteresan dönem yaşıyoruz da ben hep merak ediyorum. Bu Moğolların istilasında Bağdat nasıldı acaba ya, tabii. Ya, O Yani şimdikinden daha vahşi bir. Anadolu'ya kadar. Şey yani olmayacak. bu ne enteresan zor günler yaşamış ümmetimiz. Tabii. İnşallah sonrasında bir selahaddin gelecek, bir temizlik yapacak. Bir Baybars gelecek inşallah bir temizlik evet, yapacak inşallah. diye bir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 Abdestim güzeldi diye bir huzur buluyoruz biz evet. ama hiçbir zaman yüzde yetmiş beş kabul oldu bu namaz demiyoruz değil evet. mi? Oruçlarımız için ne diyebiliriz mesela? Evet. Yani hangimiz Ebubekir Bekir radıyallahu orucuyla kıyas ederiz orucumuzu? Evet. Yani bu bilemediğimiz bir şey. Bayramda bir lütuf tıpkı orucumuzun kabul olması, namazımızın kabul olması gibi Allahu Teala katında gizli bir sır bu. Evet. Bir gün belli olacak tabii de o gün bayram.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 Burada özellikle e, Ramazan-ı Şerif bayramından sanki söz ediyoruz evet, gibi tabii oluyor. Ki, Hayır. Evet. Zülhüccenin 10. günü de muhteşem bir bayramdır. Bayram, evet. O yüzden o Zülhüccenin 10 günü de mini bir Ramazan gibi oruçla geçirilir. Hı hı. En azından arefesi oruçla geçirilir. Evet. Mini bir Ramazandır o Zülhüccenin evet. ilk 10 günü. Sanki oruçla bayram arasında da bir Aa, alaka var. Yani... Evet aç kalıp sofraya iştahla oturmak gibi bir pozisyon. Evet, o, evet. Oruçla böyle bir bağlantısı var. Bu sebeple hadis kitaplarımızda e, rivayet edilen hadislerde e, bu bayram gecesine ait yani yarın Hı -hı. sabah bayram kılacağız ya. Evet. E, bu bayram önceki akşam yani teravih kılmayıp sabahleyin bayram kıldığımız Hı -hı. geceye dair çok mübarek hadis-i şerifler var. Yani bilgiler Nasıl? var. Yani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 Bu, bu, bu şimdi örne vereceğim örnek abartı mesela gençler hocam elhamle bayramda büyüklerimizin mezarlarına gittik köyü yalnız bırakmadık diyor. Hı hı. ki bu bir abartı yani. Bayramda mezara gideceksin. Şeker mi vereceksin adama yani orada? Evet. Bu duygusal bir olarak Fatiha okunuyor, ziyaret ediliyor. E, ben o bölümüne bakmıyorum. Fatihasını evet. buradan okusun. Yani bayramı o kadar içine sindirmiş ki 70 sene önceki dedesinin ölmüş mezarına gitmeyi bile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 Ölmüş dediği ziyaret bu şeriatta yok hocam. Sıla-i Rahim önce yaşayan içindir. İkisi ama, de birlikte yapılır. Ama öncelik yerine getirildikten sonra e, her, herhalde ben ümmeti Muhammed'in ana değerine nasıl karşı çıkarım evet, yani. <gülüyor> bu, bu, ama farz vacip dururken Doğru, nafile namaz kılmak yok. Öncelikle almak lazım. Yani, yani, evet Sıla-i e, Rahim'i yüzlerce, yaşayanlarla yüzlerce namaz borcu olan birine ...sen git... E, ...nafile namaz kıl denebiliyor mu? Dendim, yani abi. öncelikli farz borçlarımızı... ...ana baba çocuğa haset beklerken... ...lokalde... ...bayramlaşma olmaz hocam. Evet bakın yani, bu önemli bir bu, şey. Bu, yani. Böyle bir şey olamaz. Ya bayram fıkhına şimdi giriyoruz. Yani, ya? evet. Anne baba... ...teyze hala ki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 İnşallah. İnşallah. Onun bayramını yapıyoruz evet, evet. O zaman o mağfiret duygusunu da yaşamıyoruz. Evet. Ederiz. Bu mağfiret nedir? Zina, kumar, maadullah ve benzeri ne kadar büyük afet varsa. Afet diyelim günah diyelim, evet, Bunlar afete dönüştü. Afet, evet. Ne kadar büyük afet varsa bunları Rabbimiz eğer Ramazan'da biz yokuşa sürmediysek melekleri... Yok günahlarım lazım kalsın demediysek Hı -hı. Mağfiret oldu. Evet. Bir şey hariç kul hakkı. Evet kul, hak. kul hakkı. Kul hakkına karışmayacağım diye vadi var Allah'ın. Evet. Yani Ve, o, o silinmiyor. Ya. Ona karışmıyor. karışmıyor. Silinmiyor yani, değil. Siliniyor. teala yani Allah Allah de karışma. Evet. Azameti gereği evet. kullarının hakkına müdahale etmiyor. Etmiyor. Allah. etmiyor. Şehidin bile hakkına müdahale etmiyor.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 Ama evet. kul hakkı sadece patronlarda değil o Yani zaman. biz de orada mesela eşlerinizle helalleştiniz Helalleşelim. Mi? Evladınızla helalleştiniz mi? Mesela Ve bu bayramdan önce olsun bayramdan hocam. Bayramdan önce Çünkü olsun. Çünkü bayram evet. yatsı namazı kılıp da yarın sabah bayrama gideceğiz ya. Evet. O gece oluyor bütün olup bitenler zaten. Ya. Dosyalar o gece yer değiştiriyor. Evet. Yani ya bayramda mağfiret, mağfiret o gece. Yani hak etmiş olarak bayrama diyor. gitmek gerekiyor. Evet.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 onu valla nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum hocam yani cemaatin öbür cemaatle ne işi olur aslında niye kul hakkımız olsun birbirimize? Ama en çok o alanda var hocam. E ne demek yani bunu zikretmeye bile utanıyorsan. Yani Allah e, için yani yol açmışız. ona ona dair bir yol şey yapabilir miyiz? Bulunmalı misin? mesela yani bir cemaat diğer cemaatlerle ilişkide bir helalleşme. E, arayışına girse nasıl olabilir? Bu mümkün mü mesela bu? Ne olacak biliyor musunuz böyle bir şey? Ha? Herkes gelsin bizim vakıfta, bizim cemaatle helalesin bizimle olacak. Biz gidelim <gülüyor> elerleşelim olmuyor. Bunu belki şöyle yapabiliriz. Ha, bir örnek, o, olarak, bir örnek olarak. Mesela A vakfıyız, A cemaatiyiz. Üç kişilik bir heyet oluşturup evet. üst kademeden hı hı. çevremizde ve bağlantı kurabileceğimiz cemaatlerden randevu alıp e, ziyaret edip Biz hoca efendi namına Büyüğümüz başkanımız namına geldik Hem adab-ı gereği Bir selamlaşıyoruz Hem de bizden bir şikayetiniz var mı Bir talebiniz var mı üzdük, ediniz, mi üzdük mü sizi deyip, Onlar da evet. evet şu konuda üzdünüz diyorsa Telafi edilir değilse En azından Allah katında mesuliyetten Kurtululabilir evet. Yani tüzel kişiliklerimiz çok fazla oldu hocam evet. Binlerce vakfımız Yüzlerce cemaat var Evet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 Evet bayram fıkrı. Hocam bu vakit silahınızı iyi kullanıyorsunuz. Yok yok esnafımıza. <gülüyor> yani ama işte bir belli bir vakit içinde evet. değerleyip toparlamak lazım. Şimdi bayramın bayram e, fıkrına geldiğimizde bayram hocam. gelelim. Bayramı teravi teravih kılmadığımız son akşamdan başlatacağız. Evet. Yani arefesinde. Arefesinden. Arefesinden başlatacağız. Yani Hem şu kurban, andan mesela şu, şu an. İşte bugünle bugünle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 Biraz önce sizin baklava tepsiniz vardı. <gülüyor> sabah namazına kalktığımızda sabah namazından önce e, tatlı yiyebiliriz. Hmm. Bu sünnettir. Evet. Yani tatlı yiyerek camiye gidilebilir. Hmm, enteresan. Bunu ilk görüyorum e, Ama bu tatlı hurmaydı. Hmm. Bize göre baklavaya <gülüyor> olabilir. <gidiyor>. Baklavaya dönüştü. <gülüyor> Ve camiye giderken en büyük camiyi seçmek gerekiyor. Hmm. Esasen Bayram namazı cami namazı değildir. Musalla namazıdır. Yani büyük alanların namazı. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 17 bayram namazı kıldı. Maşallah evet. 17. Bazı 16, 18 ama 15'ten fazla 20'den az kıldığı evet, bayram evet. namazları. Bu namazların yağmurlu zamanlarda bile mezni, mescide gelmediği şeklinde bilgi var. belki bir kere geldi diye asaptan bilgi takled evet. ediliyor cami değil musallada bayram evet. kadınlığı Kadınlı, erkekli. Çocuklu. Hmm, Çocuk. Ailenin bütünüyle katıldığı. Kim mağfiret umuyorsa, evet. kim bayram hak ediyorsa Çok düzeyinde. Güzel. En büyük camiyi seçelim diyeceğim. Musalla kültürümüz henüz oturmadı ama duydum ki İstanbul'da Yeni Kapı'nın büyük alanın bayram musallası yapılması düşünülüyor.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 10 sene gençleşirim geliyor bana evet, yani İnşallah. İstanbul'da rahat bir 5-6 günlük namazına böyle benzeyen bir ya, bayram olması. Muhteşem olur Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Orada 5 milyon insanın getirdiği tekbiri düşünebiliyor musunuz? Evet, hocam? Ben uzun yıllar e, harem haram Şerif'lerde bayram namazı kıldım elhamdülillah. Yani orada ki hissiyatım Hala hocam yani kapatabilmiş değilim çünkü asgari bir milyon insan oluyor evet, bayramlarda. Evet, evet, evet. Ramazan-ı Şerif bayramı kurbanda o kadar olmaz çünkü hac evet. dağılması oluyor. Çok az oluyor hatta evet. en seyrek günü kurban bayramı, Doğru, günü ayı, bayramı sabahındadır. Evet. O muhteşem görüntü hocam izlemekle filan olmaz yani izlemek. bir defa kilometrelerce yürümek zorunda kalıyorsun haremi şeriflere gidebilmek için araç imkanı olmuyor ama deli gecesi e, Mescid-i Nebi'deki o duayı anlattım burada da evet. yani o hakikaten hani İmam Efendi'nin diyorum ya bu ses arşa alaya ulaşır öyle bir anlamadığınız halde. anlamak ama, da gerekmiyor zaten evet, doğru, yani yani hissiyat yani bu, dil farkin kaldı bu, bu oraya yükseltiyor sesini diyoruz bize la bu sebeple en büyük camiyi seçiyoruz 2. binakta evet, olarak. Musalla varsa kesin musallada namaz kılacağız. Evet. Sünnete uygun olan odur. İnşallah. Ama cami kılacaksak 20 kişilik bir mescitte kılma yerine mesela daha yakında bir Süleymaniye, Sultan Ahmet gibi. gibi. Yani İstanbul'a hep isim veriyoruz. Mesela Kayseri'de, Kayseri'de, Kayseri'de, Kayseri'de bir cami. Yani Konya'da Hunat mesela camiye, hangi camiyse evet, muhakkak büyük cami seçelim. Evet, evet, güzel. Ve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 Allah-u akbar, İber, Allah-u La-Illâh illallâhu allah Ekber, allah Ekber ve Bayram parolamız budur. Evet. Hatta evde hazırlandık hani giydi gelbisemizi bayrama gidiyoruz. Tıpkı hacılar lebbeik telbiye getirdiği gibi bayramda da usul budur. Ee, mesela bizde ailecek. Ailecek. Aile evet. içinde, evet. yolda, camiye giderken, gelirken ee, Bizde maalesef e, Henüz uygulama alanına gelmedi Biz daha layıklığın cenderesinden tam kurtulamadık e, Mekke'de Rastladığım Mısır'da Müslümanlar Selamun Aleyküm yerine Allahu Ekber Allahu Ekber diye te ee, Teşrik tekbir gibi Birbirlerine yani bayramlaşmayı Bu tebrik e, cümlesiyle e, Yaparlar Bu da çok önemli evet. Teşrik tekbirleri Bugün bizim heyecanımızı yansıtacağımız Sözlü eylemimizdir Evet çok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 bu seküler bir Bana şey. bayramınız kutlu olsun diyenlere Cevap da vermiyorum zaten öyle Yok <gülüyor> protesto ediyorum Bizde mübarek olur kutlu olmaz bir şey <gülüyor> <gülüyor> Yani Çünkü ya kutladığımız bu, Hocam öyle bir şey ki Yani maalesef o kültürü Alamadı bir nesil Bir kesim alamadı yani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 Wa lekum derlermiş. Bize de Allah. size de Allah mağfiretini indirsin. Evet. E çünkü bayramın ana gayesi bu. Evet. Ee, mesela büyüklerin duaları e, çok hoşuma gider. Ben karşılaştım işte. Berhuda oğlum ömrün Hı. çok olsun, çok bayramlar göresin. Evet. Hayırlı dualar bunlar o zaman. Tabii, çok hayırlı güzel. dualar. Mesela e, eğer bu şeydi seleften büyüklerimizden gördüğümüz dua örneklerinden zikredeyim. Diyorlar ki mesela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 ...savaş ortamı olduğu halde... ...hiçbir bayramı buruk geçirtmemiş... ...Efendimiz Hasan Abla. Evet. Yani o 8 savaş da... 8 yani, yıl içinde ki... ...63... Kimi 20 e, gün sürmüş, tabii, kimi bir ay sürmüş... Evet, ...40 evet. gün süreni var. Evet. E, Mute'den sonra da bayram yapıldı hocam. Mute matemi için...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 Evet. Hoş değil. Bu yüzden Kadir gecesine tekabül eden günlerde dahil son 3 günü temizlik diye mukabele de gitmiyor bayanlar <gülüyor> Böyle hocam, Gözlemleriniz var herhalde bu konuda Hocam e, siz <gülüyor> herhalde eve hocam. gitmiyorsunuz Siz herhalde eve uğramıyorsunuz evet. Hocam benim evim o zaman namaz kılamaz bir ev miydi? Değil mi? Yani Her zaman müminle bir temizdir, temizdir zaten. zaten Hayır bir örf bu bayram temizliği yapmak Halı silkmek Silktiğin halı aşağıdaki balkondan Müslümanın evine giriyor Güya temizlik yapıyor. Evet, kul hakkı Bu vakit israfı doğru değil Bayramdan evet. dolayı bunu yapmamak lazım evet. İki Çocuklarımızı Elbise, ayakkabı Ve oyuncak delisi yapacak düzeyde de bir bayram Bizim bayramımız değil